Bu kaba adamları, bu bedevileri, bu cinleri dualarla, mucizelerle imtihan yaparak en iyi 50 kişiyi alarak birinci sınıf insanla uğraşarak iyileştirdi. Ahlakıyla, merhametiyle, davranışlarıyla onları adam etti. Ve bizim de hayat örneğimiz insanlarla, çocuklarımızla, ailemizle Nasıl yaşayacağımızın örneği olan Muhammed Aleyhisselam bize bu konuda derstir. Biz de bize karşı çıkışlarda, talebenin çıkışında, camide cemaatin çıkışında, evde çocukların çıkışında, eşlerin birbirlerine çıkışında, mesela bir kadın kocasına "Sen zalımın tekisin." dediğinde, "Demek ben zalimim ha." deyip avukatın bürosunu arayan başka ben nereden zalimim deyip etme eyleme diye rica eden başka biri hukuka sığınmıştır biri de Muhammed Aleyhisselam'a sığınmıştır kazanan Muhammed Aleyhisselam olacaktır kazanan Muhammed Aleyhisselam'ı benimseyen örnek alan olacaktır biiznillahü teala kardeşler bir başka örneği Enes İbni Malik veriyor diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Bir yere gidiyorduk Cübbesi de üzerindeydi diyor Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Kalın, yün bir cübbe giyiyordu diyor Karşısına bir bedevi çıktı Cübbesini şu şekilde sıktı sıktı Bu boğaz tarafı ezildi Kan lekesi çıktı buradan diyor O kadar sıktı Muhammed Allah sana mal veriyor Sen de bana versene Ne tutuyorsun bu malları sen de demiş. Alacağı yok Şirket ortağı değil Borçlu değil Bir hukuk yok Dün Müslüman olmuş Bugün de düşünmüş ki ben de Müslümanım Bu peygamberin yanındaki mallardan Benim de hakkım var Bana biraz yardım eder misin Diyecek nezaket yok adamda Boğmaya çalışmış peygamberi Aleyhissalatü vesselam ve bana ver diyor <gülüyor> Enes İbni Malik Radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama baktı, tebessüm etti, güldü, yanındakilere buyurduk, istediği kadar verin, üzmeyin adam buyurdu. Hele bir şu gırtlağımı sıktın, kan izi çıktı gırtlağımda, şunu bir mahkeme görelim değil, hiçbir şey olmamış gibi. Rahmeten lil alemin, bu demektir.